Her gün seher vakti kalkar, Bediüzzaman'ın evine giderdi. Onun sobasını yakar, evini süpürür, varsa hizmetlerini görürdü Emin Bey. Yine, böyle güzel bir hizmetin neşesiyle seher vakti kalktı. Bediüzzaman'ın mütevazi evine geldi. Tam kapıyı açacağı sırada kapı önünde bir karartı gördü. Biraz daha yaklaştı, iyice baktı. Bu karartının bir insan olduğunu fark etti. İki büklüm yere yığılmış, bir elini de kapının eşiğine atmış, kendinden geçmiş bir halde yatıyordu. Bu, deli müminden başkası değildi. Kastamonu'nun efelerinden deli mümin, iri yarı, çam yarması gibi korkunç bir eşkıya idi bu adamı. Kastamonu halkının şerrine bulaşmamak için gölgesinden kaçtığı bir katil. Onun için içki, kuma, soygun, adam öldürme gayet sıradan şeyler. Günlük meşkaleler sınıfındandır. Deli mümini gayet iyi tanıyan Emin Bey ne yapacağını şaşırdı. Hayretler içinde kalmıştı. Bu adamın bedü zamanın kapısında ne işi vardı? Başka gidecek yer bulamamış mıydı? Kolundan tuttu, kaldırmaya çalıştı. Bir yandan da konuşmaya çalışıyordu. Ne arıyorsun burada? Deli mümin'den ses çıkmadı. Yine içmişsin. Kimin kapısında, kimin eşiğinde olduğunu biliyor musun sen? Deli mümin gözlerini hafiften aralayı verdi. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Emin Bey'in yardımıyla doğruldu, sırtını evin duvarına dayadı. Yerden destek alarak düşmeden durmaya çalıştı. İnleyen ve yalvaran bir sesle. ''Ben tövbe ettim, bana dua edin, beni talebeliğe kabul edin.'' Deli mümin nerede? Nerede? ...ve hangi makamda olduğunu biliyordu. Kimin eşiğine vardığının da... ...Emin Bey... ...gün görmüş birisiydi. Meseleyi anlamakta zorluk çekmedi. Hemen... ...Bediüzzaman'ın yanına koştu. Olanları bir solukta anlattı. Bediüzzaman... ...Beli kardeşim, Beli dedi. Bu tamam demekti. Bediüzzaman... ...birkaç gün önce... ...çarşıda ona dikkatli bir şekilde bakmış... Delimem'in bu bakışın etkisinden günlerce kurtulamamıştı ve bu sabah Delimem'in veli mümin olmuştu.